Rio 20 dünya zirvesine az kaldı ama gündemde pek de yok doğrusu. Ancak çevre gıda ve tarımdan sorumlu İngiltere Sekreteri Caroline Spelman, dünya zirvesinin en öncelikli konusunun dünya ekonomisini yeşilleştirmek olması gerektiğini söyledi. Birleşik Krallık Sekreterine göre sürdürülebilir tarım İngiltere'nin de Rio 20'deki ana hedefi olmalı. Spelman, dünyada çiftçilerin tarım yaptığı her yerde sürdürülebilir olmasının sağlanması gerektiğini de söyledi. Spelman 20 yıl önce fakir olanın hala fakir olduğunu, sürdürülebilirliğin ekonomik olarak hayata geçirilemediğini ifade etti. Almanya'nın yenilenebilir enerjilere yaptığı yatırımlar sonucunda geçtiğimiz hafta sonu güneş enerjisi santrallerinden saatte 22 gigawattlık elektrik ürettiği bu rakamın tam kapasiteyiyle çalışan 20 nükleer santralden elde edilecek elektrik enerjisine eşit olduğu belirtildi. Hafta sonu üretilen ve güneş enerjisinden elde edildiği belirtilen elektrik oranının bugüne kadar dünya üzerinde saat başına üretilen en yüksek orandaki fotovoltaik enerji olduğu belirtiliyor. Almanya tüm dünyada kurulan güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık yarısına sahip ve sera gazı salımını 2020 yılında 1990 seviyelerinden %40 aşağıya çekmeyi hedefliyor. Türkiye ise güneş enerjisi potansiyelinde Almanya'dan çok daha ileri de olmasına rağmen güneş enerjisi konusunda hala bir atılım yapabilmiş değil. Ama buna rağmen Almanya 22 GW'lık elektrikle 20 nükleer santralle bedel güneş enerjisi üretirken biz bir nükleer santralde ısrar ediyoruz halbuki güneşle çok daha hızlı ilerleyebiliriz. Çöp gazında ise adımlar atılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Katı Atık Depolama Alanı'nı kurduğu sistemle metan gazından saatte 4800 kW elektrik üretiyor. Depolama sahasında oluşan gazlar borular vasıtasıyla toplanıyor ve gaz jeneratörlerinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesisle depolama alanlarında oluşan ve karbondioksit'e göre 21 kat daha fazla zararlı olan metan gazının neden olduğu sera etkisinin ...önüne geçirmiş oluyor ve yaklaşık 22 bin konutu adınlatabilecek elektrik sağlanmış oluyor. Yaklaşık bir yıl önce Yortanlı Barajı'nın sular altında kalan Alinoi Antikenti ile ilgili hukuksal süreçte ilginç bir gelişme var. İzmir 2. İdare Mahkemesi 7 yıl önce reddettiği dosyayı yeniden açıyor ve bu da tabii ki barajın dayanaksız kalma ihtimalini ortaya çıkartıyor 2005'ten bu yana açılan 10 davanın dördünde mahkemeler iptal kararı vermişti. Hukuki süreççi başlatan ilk davada dahil olmak üzere 3 dava ise hala sürüyor. Hukukçular bilir ama dayanaksız olsa da işte Alino'yu sular altında ne oluyor bu davalar çok da anlayabilmiş değilim. Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alkan köyünde özel bir firmanın jeotermal çalışmaları yaptığı bölgenin yakınında 2 haftadır meydana gelen patlamalar ve yaklaşık 40 metreye kadar yükselen Sıcak su nedeniyle bağlar ve meyve ağaçları kurumuş durumda patlamalar sondaj kuyusunda 1011. metrede borulama çalışması sırasında oluşmuş ve çözüm için Amerika'dan ekip gelmesi bekleniyor. Bu yıl 1.6 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Dokumentarist Uluslararası Panorama bölümünde yer alan iki film doğal kaynakların yok edilmesi, iklim değişikliği ve çevre konularını ele alıyor. Ünlü fotoğrafçı Yan Arturus Bertrand'ın yeni belgeseli Dünyanın Susuzluğu, günümüzde suya karşı gittikçe artan talebi, dünya nüfusundaki artışı ve gittikçe değişken hale gelen iklimin etkilerini gözler önüne seriyor. 1 Haziran Cuma saat 14'te Fransız Kültür Merkezi'nde gösterecek olan film çekimleri 20 farklı ülkede yapılmış. Gökyüzünün Kalbi Dünyanın Kalbi adlı film ise 6 genç Maya'nın günlük yaşamlarını ve ritüellerini izleyerek bu küçük topluluğun kültürlerinin Çevirilerinin talan edilmesine karşı sürdürdükleri kararlı mücadeleyi gösteriyor. Bu ise 2 Haziran Cumartesi günü. Saat 14'te yine Fransız Kültür Merkezi. 5 Haziran Salı günü ise saat 16'da Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı'nda filmi izlemek isteyenler için gidebilirler. Adalarda fayton krizi çözümüne doğru gidiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 86 faytonu komulaştırıp yerine 40 adet elektrik Araç devreye sokmak istiyordu ama meclis imar planına faytonları yerleştirdi ve böylece adalarda artık faytonlar korunuyor. Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu adaların motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu ancak sınırlı sayıda kamu hizmetleri için motorlu taşıtlara izin verildiğini bunları ise zaman içerisinde aküye dönüştüreceklerini de ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta Jandarma Komando Birliği'nin süresi geçen gaz bombalarının imha edilmesi sırasında yükselen gaz bulutu bir kilometre uzaktaki çöken köyüne etkilemiş 15 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Gazdan yalnızca insanlar değil tavukların da olumsuz etkilendiği yumurtalarından anlaşıldı. Köydeki bazı tavukların küçük ve misket büyüklüğünde yumurtladığı görüldü. Veteriner hekim Canan Caner tavuklarda strese bağlı olarak bu tür durumların görülebileceğini söyledi. Gazsız, stressiz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.